Uyanırken okunacak dualar. A. Huzeyfe bin Yeman ve Ebu Zer radıyallahu anhumanın merfu hadislerinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykusundan uyandığı zaman, Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhinn-nuşûr diye okurdu, buyurulmaktadır. Yani, bizi öldürdükten sonra dirilten Allah Teala'ya hamdolsun. Zaten dönüşümüz de onun huzurundadır demektir. B. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz uykusundan uyandığı zaman Elhamdülillahi'llezî radda alayya ruhi ve âfânî fî cesadî ve eznelî bi zikrih desin. Buyurmaktadır. Yani Güzel övgüler o ulu Allah'a olsun ki, ruhumu bana döndürdü. Bedenimde bana sıhhat ve afiyet verdi. Zat-ı şerifini zikretmem için bana izin verdi demektir. Uyanırken A ve B dualarından biri ya da her ikisi okunabilir.